İki merhaba. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatu. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ala alihi ve sahbi ecmaîn. Eûzü billahi'ş şemî'il alîm min eş şeytânir recîm. Rabbi eûzü bike min hemezât eş şeyâtîn. Ve eûzü bike rabbi en yahdûrûn. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نشبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم الله من فعنا بالقرآن العظيم فباركنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا متبدا Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin vahyinin muhatapları olan kitabına muhatap olan siz dinleyenlerimiz hep birlikte ümmeti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem'den olan bizler. Bu mübarek saatleri hakkımızda hayra çevirmek üzere bu dersleri dinliyoruz. Rabbimiz teala herkese bu sermayeleri vermiştir. Kimisi bunu? Sahi ediyor, boşa harcıyor, aleyhine çeviriyor, kimisi de sizler gibi değerlendiriyor vaktini, saatini, Allah'ını dinleyerek, Celle Şanü Celle ve ayetlerinden nurlanarak, feyizlenerek, istifade ederek geçiriyor. Allah Teala fe feyzimizi, nurumuzu artırsın, bizlerden hüsnü ifadeler, sizlerden hüsnü istifadeler nasip eylesin. Amin. Bakara suresi i celile -i Cemilesi'ndeki derslerimiz 30. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyor, sırayla takip ediyoruz. Rabbimiz çok önemli bir hadiseden bahsediyor. Babamız Adem Aleyhisselatü yaratılması e, yaratılmasıyla ilgili meleklerle yaptığı istişareden haber veriyor. İşte Hazreti Kur'an bize neler öğretiyor. Geçmişten gelecekten hiç bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz Kur'an-ı Kerim dışındaki hiçbir yolla Allah'ımızın vahyi dışında hiçbir şekilde öğrenemeyeceğimiz bu tatlı ilimleri bu, Faydalı bilgileri bizlere Rabbim lütfediyor. Şimdi bunu dinleyip istifade edenler, tabii ki dünyaya gelmelerinden geliş gayelerine hizmet etmiş olurlar. Ama şu saatlerini oyunlarla, eğlencelerle, fuzuli vakitler yerlerde geçirenler ömür sermayelerini zayi etmiş olurlar. Bakın ha, Rabbimiz ne buyuruyor? Ve izkâle rabbükelil belaikeh Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırla şu zamanı ki Rabb'in meleklere buyurmuştu. Tabii ki sen bunları bilmiyordun. Sen de bilmiyordun, ümmetin de bilmiyordu. Fakat biz seni seçtik peygamber olarak, vahyimize muhatap kıldık. Ümmetini de ümmetlerin en hayırlısı olarak seçtik. Size kitap indirdik. Şimdi size biz beyan ediyoruz. Rabbin meleklere buyurmuştu ki inni jâilun fî ard halife muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Tefsirlerde alusi gibi nesefi gibi tefsirlerde beyan dediği üzere Allahü Teala Hazretleri yeryüzünü yarattığı vakit evvela oraya cinleri yerleştirdi. Cinlerin yaratılışı insanlardan önce olmuştur. Göklere de melekleri iskan etti. Melekler göklerde yerleşmişler. Onların da yaratılışıyla Adem Aleyhisselam'dan önce vakı oldu. Cinler yeryüzünde fesat çıkartlar. Ne gibi? Şimdi insanların çıkarttığı gibi. Adam öldürmeler, gasplar, hırsızlıklar, işte efendim cinayetler, katliamlar, savaşlar rahat durmadılar. Bunun üzerine Mevla Teala, melekleri onlara musallat etti. Dağ başlarına, adalara Dünyanın ucuğa köşelerini onları sürdürdü ve melekler onların yerlerine e, geçtiler. Dünya'da ikamet etmeye ve ibadet etmeye başladılar. Melekler yemekten, yemekten, bizim gibi kazmaktan, pişmekten münezeddirler. Onların öyle şeyler ihtiyacı olmaz. İbadet üzere Allah Teala'nın mülkünde yaşamaya başladılar. Bu arada Allah Teala meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye bir hitapta bulundu. Tabi bu Adem Aleyhisselam'ı e, kast ederek konu ettiği Rabbimizin meselenin hikmeti Adem Aleyhisselam'ın halife seçilmesindeki gaye onun zürriyetinden gelecek olan bizler bir imtihana tabi tutularak Kimileri itaat edecek, iman edecek, salih ameller işleyecek, sizin gibi Kur'an dinleyecek, testir dinleyecek, hadis dinleyecek, namaz kılacak, oruç tutacak, had yapacak, zikir yapacak, insanlar olacak. Bak binlerce senedir imanlı nesiller devam ediyor. Allah kıyamete kadar Kur'an okuyan, dinleyen sizler gibilerin sayılarını müjdat eylesin. Bu itaat eden kullar hakkında fazl kerem takip edecek. allah Teala'nın lütfu tecelli edecek. allah Teala onlara nimetler ihsan edecek. Cennetler bahşedecek. Cemalini lütfedecek. Tabii ki kambersiz düğün olmaz. Asiler de olacak. Günahkarlar da bulunacak. Onlar hakkında adli ilahi tecelli edecek. allah Teala onlara adaletiyle muamele edecek. Ve tabi gayba ait daha cem nice meseleler, Allahü Teala adama cengi kimsenin bilemeyeceği neler neler meydana gelecek. Bu hususta Rabbimizin ilmi sonsuz. Bizim ilimlerimiz sınırlı. Ve la yuhaytune bişeyin min ilmihi illa bimâşa ancak onun dilediği kadar onun ilminden kavrayabiliriz. Demek ki Allahu Teala meleklere bir halife yaratacağını. Halife demek padişah. <gülüyor> ne yapıyor? Ee, bir yere gidiyor, bir savaşa gidiyor veya bir işe gidiyor. Yerine birini bırakıyor. O yerine bıraktığına o yetki veriyor, tasarruf veriyor. Sen benim yerime efendim memleketi yönet. Diyor. Bunun gibi allah Teala da dünyada kendi adına hükümler verecek. İşte peygamberler. Adem aleyhisselam ilk peygamber. Ondan sonra 124 bin peygamber, bir rivayet 224 peygamber. Bunlar hepsi Allah'ımızın halifeleri. Ne demek? E şu helaldir diyor, şu haramdır diyor. İşte Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bize neleri helal etti, neleri haram etti. Kimin adına yaptı bu helalları, haramları? Bu yetkiyi kimin adına kullandı? allah Teala adına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından bir şeyi helal da edemez, haram da edemez. Ancak Allah'ın vahyini bize bildirir. Çünkü Allah'ın halifesi. Bu halifelik başta peygamberler. Ondan sonra peygamberlerin halifeleri var işte. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh, peygamber değil ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifesi. Halifetü Resulillah, Rasulullah halifesi. Resulullah, Halifetullah, Allah'ın halifesi. Hazreti Ömer... Evet halife-i halife-i resulü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifesinin halifesi yani Ebubekir'in halifesi. Buna kıyasla. Tabii ki e, peygamberler onların halifeleri, e, onların varisleri, vekilleri, alimler. El ulemâ varasetü'l enbiya. Alimler peygamberlerin varisleri, mirasçılar. Çünkü peygamberler para pul bırakmazlar. Din bırakırlar, ilim bırakırlar, ilimden nasibini alan peygamberliğin, nübüvvetin mirasından büyük hisse almış olur. Bu itibarla allah Teala Adem Aleyhisselam'ı e, kendi zürriyeti içerisinde allah Teala'nın hükümlerini tebliğ etmek, e, uygulamak, icra etmek, ettirmek üzere halife tayin edeceğini tabii ki bu itibarla onun da halifesi işte oğlu Şis Aleyhisselam'a vasiyet etti. Vasisi halifesi Şis Aleyhisselam işte o ondan sonra <gülüyor> peygamberler birbirine biliyorsun İdris Aleyhisselam oradan Nuh Aleyhisselam öyle geliyor. Nuh Aleyhisselam'dan sonra yine artık İbrahim Aleyhisselam görünüyor. Böylece bütün e, bu halifelik devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek tabii ki son halife olarak Hazreti Mehdi e, zuhur ettiği vakit yine bu hilafet tekrar ee, meydana gelecek. allah Teala'nın kulları, Allah-u Teala'nın e, rızası üzere e, meşru ettiği şekilde hükmedenler Allah'ımızın halifesi olmaktadırlar. Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce Rabbimiz Tebarek ve Teala meleklere onun halife seçilmesindeki hikmetleri beyan etmek üzere e, kendisi sonsuz ilme ve nihayetsiz hikmete sahip olduğu halde, müşavereden, e, istişareden, başkasına danışmaktan, bir şey sormaktan ihtiyaçsız ve müstehni ise de, melaki ikram İkram yani kıymetli meleklerle istişare bu buyurması, burada da bir hikmet var ki o da bize, bak ben yaratan olarak, hiçbir kimseye bir şey sormam gerekmediği halde, her şeyi en iyi bilen ben olduğum halde yine meleklerle istişare yapıyorum. Siz, siz, kendi kafanıza niye iş yapıyorsunuz? Niye istişaresiz kalıyorsunuz? Dostların vasıfların, Müslümanların huyları anlatılırken vemruhum şura beynum. Onların işleri kendi aralarında meşveredir, istişaredir. Mevla buyuruyor şura suresinde istişare ile ilgili isim almış, istişareden ismini almış şura suresinde. Demek ki ve şavirun fi'l emri Habibine sallallahu aleyhi ve sellem önemli işlerde ashabınla istişarede bulun diye emrediyor. Ebu Bık Sıddık'la Hazreti e, Onlar Efendimizin istişa istişarecisi idiler. Onlara e, selam verirken kabirlerinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında muace-i şerife de selam verirken Esselamu Aleyküm Ya Taci, Ay Rasulillah, Ya Vezir, Ay Ya, vezi, ya Müşir, Ay diyoruz. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir komşuları, Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vezirleri, Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isti istişarecileri Selam olsun sizlere diye selam veriyoruz. Dolayısıyla istişareden müstahini kalınmamalı e, olduğuna dair Rabbimiz burada da bize bir hikmet öğretiyor. Onun için ulema buyurmuşlardır. اَعْقَلُ <gülüyor> En akıllı adam, dünyada kimse, e, o bile e, akıl sahibi insanlarla istişareden, İstişarenik kalamaz. Benim istişareye ihtiyacım yoktur. Kendi başıma bildiğimi yaparım ve doğru yaparım diyemez. Yaparsa, e, hata payı vardır İlla yanılır, pişman olur. Onun için hadis-i şerifde "Mâha <Sessizlik> ve Men istişara, <Sessizlik> istihare yapan husrana uğramaz, istişare yapan pişman olmaz. Akıl danışmak lazım. Ehline danışmak lazım. Akıllı adam bulmak lazım. Ve <Sessizlik> efruud Evet. En iyi koşan hayvan bile Kamçısız duramaz. İlla bir dürtüklemek lazımdır. ve ee, En takva kadın bile kocasız olmaz. Yani ben çok takvayayım, evlenme ihtiyacım yok. Ben evlenmeyeceğim. Tek başıma ibadetlerimi yapacağım. Cennete gideceğim, evliya olacağım. Böyle bir şey yok İslam'da. Yani illa evlilik meşru edilmiştir. Demek ki en takva kadın bile kocasız duramaz. Yani işte onun en akıllı adam bile istişaresiz duramaz. Durmamalı yani. Durmağa kalkarsa yanlış yapar demek. Bu itibarla Mevla Teala bir istişare mahiyetinde ben yeryüzüne bir halife yaratacağım buyurdu. Fakat melekler bu istişareye e, cevap verirlerken kalu dediler. E tec'alü fiyha men yufsidü fiyha? E tec'alü ya Rabbi sen yaratır mısın fiha o yer yüzünde? Men öyle kimseleri ki yufsidü fesat çıkaracak fiha oralarda? Ve akıtacak et dima, et, kanları, kanlar dökecek, canlar yakacak, fitne fesat çıkaracak, kişileri mi yaratacaksın? Bu bir itiraz manası taşımaz. Ancak cinlerin yaptıklarına kıyas ile bu hükme vardılar. Taberi'nin İbn-i ettiğine göre, İblis, yani şeytan, tabi asıl adı Haris melek cemaatlerinin arasında idi fakat cin taifesinden idi. Cennet bekçilerinden, o zamanki cennetin görevlilerinden idi. Fakat melek değildi. Ke'neminel cinni fefeşeka 'ene rabbih kes suresinde açıkça beyan edildiği üzere cinlerden idi. Rabbisin emrinden eee etti. Mevla'nın emrini açtı, taştı. Sınır tanımadı. Helak oldu, iblis oldu, müflis oldu, sıfırı tüketti. Şimdi onu yaratıldığı kavmin dışındaki bütün melekler nurdan yaratılmışlar. Ee, onlarıca Allah'a isyan etmezler. La yasûnallâh mâ emarûn ve f'alûnem mâ emarûn Ne emrolmiyorsa onu yaparlar, isyan etmezler. Tevamlı zikrederler, etmezler. Melekler, nurani varlıklar. Fakat cin cemaati ateşin dumansız yerinden yaratılmış. E, ilk yerleşenler yeryüzüne dersimizin başında söylediğimiz üzere cin tayfesi olmuştur. Fakat bunlar yeryüzünü karıştırdılar. Birbirlerini öldürdüler. İşte Allah-u Teala melek ordularıyla iblisi onlara gönderdi. O zaman iblis daha iblis olmamış. Melekler içerisinde melekler gibi nurani kanatları var. Hatta meleklere vaz ediyor. 20 bin sene kadar meleklere vaz va ettiği rivat ediliyor. Gökte yerde secde etmedik bir karış yer bırakmamış. Bak iblis gökte yerde secde etmedik bir karış yer bırakmamış. Yirmi bin sene ne demek? Çok ibadet üzere falan. Yalnız tabi e, melekler gibi korunma garantisinde değil. Cinler taifesinden olduğu için imtihana tabi. Meleklerde bir imtihan söz konusu değil. Çünkü meleklerde nefis yok. Nefis olmadığı için, nefsaniyet olmadığı için imtihan söz konusu değil. Bunun neticesi olarak da cennet cehennem gibi bir mükafat veya azap da söz konusu değil. Onlar nurani varlıklar, hizmete müşakkar yaratıklar. Ancak cin taifesi insanlar gibi mükellef imtihana tabi oldukları için itaat etmeleri durumunda büyük mükafatlar. İstihar etmeleri halinde e, sonsuz hukubat ve cezalara tabiler. E, i̇blis o zaman melek ordularıyla birlikte hatta onların e, reisleri e, konumunda e, yönetim kadrosunda bulunarak dünyaya geliyor ve cinlerle yapılan muharebelerde onları adalara dağlara e, sürme efendim tatbikatlarında e, başarılı oluyor ve e, kendini beğenme Hali, ucub dediğimiz, ucub kendini beğenmek gibi bir bela bir hastalık olamaz, kanserden tehlikelidir. Kanser adamı cehenneme sokmaz. Bir insan kanser olsa Allah'ın kaderine razı gelse bütün günahlara af olur, şehit olarak ölür gider. Ama ucub hastalığı insana kendini beğenme hastalığı gelirse işte o bir beladır ki adamı cehenneme götürür. Şeytan kendini beğenmeye başladı. Kimsenin yapamayacağı işleri yaptım. İşte ben olmasam hiç bunları başaramazlardı falan. Böyle bir havalara girdi. allah Teala Hazretleri tabii herkesin içindeki durumunu biliyor. Şimdi insanın dışına ne, dışında ne yansıtıyor ama içinde ne gizliyor. allah Teala bunu bildiği için Mevla baktı ki bu iblis mükellef. Bizim gibi mükellef olduğu için melekler arasında ama imtihana tabi. Bu itibarla kendini beğenerek bir isyana düştü. Melekler bunun farkında olamadılar. Çünkü melekler ancak dışa yansıyanı görürler. Melekler kaybı bilmez, yani şeytan iblisin içinden, o zaman adı Azazil, Haris, lakabı var, ismi var, güzel vasıfları var, görüntüleri var. Melekler onun içinden geçirdiği o cübü kendini beğenme haline vakıf olamadılar. Dışına efendim tabi oldular, dış görünüşüne göre bir sorun yok. Bunun için allah Teala meleklere ben yeryüzüne bir halife yaratacağım buyurunca, Melekler cinlerin önce yaptıkları ifsatları, bozgunları bildikleri için ve dünyaya inip onları bozguna uğrattıkları için Mevla'ya bu cevabı verdiler. Ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, bozgun yapacak kişileri mi yaratacaksın? Diye, burada itiraz içerikli değil ama... Hikmetinden sual etmek üzere. Ya Rabbi cinleri yarattın. İşte mükellef alem olarak bunlar neler ettikleri görüldü. Şimdi yine sen e, bu onlara benzeyenleri mi yaratır, yaratacaksın? Böyle mi murad ediyorsun? Nasıl buyuruyorsun gibi? Mevlada e, tabii. Bir de onlar şöyle dediler. Ya Rabbi sen hiç bir ihtiyacın yok. Sen menfaatten mazarratta münezzehsin. Ama ve nehnin nusebbihub bihamdike. Biz senin hamdinle tesbih ediyoruz. Sübhanellahi ve hamdî deyip duruyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz, uyumuyoruz, evlenmiyoruz, erkeklikleri yok, kişilikleri yok. Hiçbir efendim, kendilerini meşgul edecek, zikirden, fikirden alıkoyacak sorumlulukları yok. Onun için biz devamlı, Sübhanellahi ve hamdî diyoruz. Seni takdis ediyoruz, seni kutsuyoruz, sana layık olmayan bütün noksan sıfatlardan seni tenzih ediyoruz. Ee, sana layık olan, şanla yakışan bütün kamil ve üstün sıfatlarla, vasıflarla seni tavsiye ediyoruz, niteliyoruz. Yani biz tesbihimizi, takdışımızı yapıyoruz. Ee, sen şimdi bir insanları yaratacaksın, ee, cinleri yarattın işte, ne olduğu görüldü. Sana sana şükredici olmadılar, zikredici olmadılar diye Mevla'ya söylediler. Rabbimiz de cevaben, ''Kale inniye alemum mâ la ''Ben Adem'in yaratılışında çok hikmetler biliyorum.'' Ey meleklerim ben sizin bilmediğiniz nice şeyler biliyorum diye cevap buyurdu. Ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. Buyurunca neyi kastetti? Meleklere ben biliyorum ki siz bana itaatkarsınız. İsyankar değilsiniz. Ne emir bulursam yaparsınız. Fakat içinizde sizin en ileri gelenlerinizden geçinen iblis var. Onu kendinizden üstün zannediyorsunuz. Sizin en bilgiliniz, en takvanı sanıyorsunuz ama onun içinde o gizlediğini, kibir gizlediğini bilmiyorsunuz. Ben sizin bilinmediklerinizi biliyorum. Adem Aleyhisselam yaratılacak Adem'in yaratılmasındaki hikmetleri siz bilmiyorsunuz ben biliyorum. Onun zürriyeti içerisinde nece peygamberler gelecek onlar meleklerden üstün olacaklar. Onları ben biliyorum. Ahirez zaman peygamberi Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem işte Rabiyevelayle yaklaşıyoruz. İnşallah Safer ayından kazasız belasız sağ salim kurtuluruz. Şimdi Safer ayında bulunuyoruz. Şerlerin, belaların, musibetlerin yağdığı rivayet edilen bir ay. Önümüzdeki çarşamba gecesi yani salıyı çarşambaya bağlayan çarşamba gecesi oluyor. O gece tabii 320 bin bela leh-ü dünyaya yağacağı bir gece. Alimlerimiz öyle buyuruyorlar. Bu hususta Selam Risalesi'nde çok büyük malumat bulabilirsiniz. Geniş malumat yazdık Selam Risalesi'nin sonunda. O gece akşam yazısı veya gece e, yedi peygambere selam içeren ayetler yazılıyor. E, suya, suları içiliyor. E, şifa bereketler oluyor. Ondan sonra gecesinden de namazları kılınıyor. Ertesi gün e, öğlen ikindi arası. Veyahut işte iştaktan sonra keraat vakti ölene kadar o arada e, ne namazlar kılınıyor. Böylece insan bir sene gelecek musibetlerden, felaketlerden, afetlerden mahfuz emin oluyor dualar bereketiyle inşallah. Tabi safer ayından bu hususta şimdi tabi vaktim yok geniş malumat verme. Geçen derslerde geçen sene vermiştim ancak siz e, selam risalesini, benim risalelerimden selam risalesi adında olan risaleyi temin ederseniz, Bulursunuz. Ondaki zaten elinde olanlar son kısmını açarlarsa özel bölümler bulurlar. Ne yazılacak, ne okunacak, ne içilecek, ne yapılacak, ne kadar namaz kılınacak, ne dualar edecek. Orada duaları da var. O duaları yap, yapmak üzere ulemamız, müşahıfımız bu husustaneye bilgiler verdiler. Biz onları ise naklettik. Saferin son çarşambasıyla ilgili meseleler tabi saferden çıkar çıkmaz inşallah Rabi'ul Evvel ayına giriyoruz. Rabi'ul Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem teşrif ettiği, şeref bahşettiği alemlere e, mübarek ay geliyor. E i̇şte Mevla diyor, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Tabi Adem gelecek ki onun neslinden Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed Mustafa'nın gelmesine kadar önemlidir ki ben ona onu sevdiğim için onun hürmetini sizde yarattım. <gülüyor> sen olmasaydın, sen olmasaydın, felekleri de melekleri de yaratmayacaktın. E böylece, <gülüyor> Rabbimi ortaya çıkarmayacaktım Allah buyuruyor. Demek ki Adem Aleyhisselam yaratılmasa, onun neslinden İbrahim Aleyhisselam gelmese, İsmail Aleyhisselam gelmese, onun neslinden Muhammed Mustafa gelmese, sallallahu aleyhi ve sellem zaten e, yaratılış gayesi e, yerini bulmaz. Meleklerin yaratılışı, alemlerin yaratılışı, dünyanın yaratılışı manasız olur. Onun için ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. İleride neler olacağını biliyorum. E, ahiret var, sonsuzluk alemi var, cennet cehennem var. Bu cennet cehennem kime yönelik? Eleklere cennet cehennem nesine taluk edecek? Mükellef değiller, mesul değiller. E, bu ya, Adem nesli yaratılacak. Bunlardan itaat edenler ebedi cennete sonsuza kadar nimetlenecek. İsyan edenler cehennemi boylayacak. İnkar edenler cehennemde ebedi kalacak. Ondan sonra e, onlar beni bilecekler, beni tanıyacaklar. Ya. İnsanın Mevla'yı tanıdığı kadar kimse tanıyabilir mi? Peygamberlerin tanıdığı kadar melekler tanıyabilir mi? Arif-i Billah olan veliler, Allah dostu velilerin Allah'a olan aşkları kadar, muhabbetleri kadar, sevgileri kadar, manevi kurtleri kadar, yakınlıkları kadar melekler yakın olabilir mi? Onun için Halafu fukel sema'i mektubat Yerin çocuğu, insan oğlu, e, göklerin üstüne çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cebrail Aleyhisselam'ın varamadığı makamlara vardı. Mevla Teala'yı gördü. Daha Cebrail Aleyhisselam görmüş değil. Efendimizin gördüğü makam daha. Göğü, yeri, zamanı, mekanı arkasına bıraktık. Onun için insan, meleklerden üstün insan. E tabi ki Allah-u Teala'ya halife olabilecek vasıfta ki tek mahluk insan. Eşrefü mahluk lekad haletnel insani fi ahseni tekvim biz insanı en güzel kıvamda bir biçimde yarattık. Velakin kecerrmle abeniyaden biz ademe olanı mükerrrem yarattıklar kıldı. Allahu Teala buyuruyor. Onlar bizim inan ve ikramlarımıza mazhar kullarımızdır. Onun için insanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstündür. İnsanların velileri, meleklerin velilerinden üstündür. Sıradan Müslümanlar sıradan meleklerden üstündür eliflet itikadımıza göre. Çünkü insanda büyük fazilet var, şeref var, insanda imtihan var, cihat var insanda. Teklif var, tekelluf var. Bu itibarla ee, ben bil, sizin bilmediklerinizi biliyorum... siz ne karıştırıyorsunuz Mevla buyuruyor... ben ne diyorsam siz ona... tabi olun ve razı olun... sonra Mevla Teala Hazretleri, Adem Aleyhisselam'ın... yaratılacağı... toprağın yeryüzünden alınmasını emretti... bu kararı meleklere... açıkladıktan sonra... o toprak yeryüzünden kaldırılıp getirildiğinde... onu... kuru kara kokmuş bir... balçık haline Mevla'mız getirdikten sonra... Adem Aleyhisselam'ı ondan خلق etti. 40 gece. Mevla'nın kudretiyle yaradı. Hammetu <Sessizlik> quynete <Sessizlik> Ademe biyedi yedi sabaha sabah. hadis Adem'in hamurunu, çamurunu 40 e, gün, 40 sabah Mevla buyuruyor. Kudret ellerimle yoğurdum. Allah Allah. Ne kadar şerefli makam. Bizzat Mevla yarattı. Adem Aleyhisselam. Mevla'nın bizim gibi eli yok. Ama ona özel bir intina gösterdiğini, kendi kudretiyle tecelli ettiğini, meleklere bile iş bırakmadığını, bizzat kendisinin bubaşereten halk ettiğini beyan etmek üzere böyle buyuruyor. Adem'in şerefini Ali sallallahu aleyhi ve ortaya koymak için. O sırada İblis mel'un meleklerin arasında tabii geliyor ayağıyla onun adam çamuruna iskeletine vuruyor, iskelet halinde. Tabii iskeletten ses çıkıyor, tok tok tok öter ya balçık. Mesela e, <gülüyor> kiremitlerden saksı saksı düşünün, topraktan yapılan saksı gibi. Vurdu zaman kot kot ses çıkar. İblis ağzından giriyor, e, makadından çıkıyor. makadından giriyor, ağzından çıkıyor çünkü içi boş. Ç çamur halde iskelet böyle uzun. Yakıyor, içi boş. E, şimdiki gibi insan olmamışlar, kan yok, damar yok. Ondan sonra hiç yerinde bir şey yok, böyle. İblis diyor ona ki sen hiçbir şey değilsin, niçin yaratıldın, ...nesin, ne değilsin belli değil. Senin başına mutluluk edersem seni elak edeceğim, seni Allah aziz edeceğim şeklinde planlar kuruyor. Bak hiç daha bir şey yok orada, fal yok, mutluluk da yok dema. duruyor Adam azam yaratılmamış. Ta İblise ona secde yemredilmemiş, kıskançlığını icabetlenecek bir şey olmamış ama. İşte bu kendini beğenme hastalığı hemen baş gösteriyor. Adem Aleyhisselam'a ruh üflendiği zaman o nefha Rabbimizin Tebarek ve Teala hayat sıfatından, ihya sıfatından e, o e, üfleyişi Adem Aleyhisselam'ın başı tarafından gelince e, o baş, baş tarafından gelen e, ruh ile ruh ile ruhun üfrülmesiyle uğradığı yerler et ve kana dönüşüyor. Hemen çamur ee, kas katı çamur, saksı gibi şey ee, et oluyor, kan oluyor ta göbeğine kadar böyle o ruh girdiği yerler e, şu andaki yaratıldığımız hale dönüşüyor, göbeğine gelinceye kadar, ne zaman göbeğine geliyor ee, Adem Aleyhisselatü Vesselam baştan doğru canlanıyor, yani baş evvela dirildiği için e, başı, gözü falan görmeye başlıyor tabi kan, et, göz her taraf, beyin, kafa çalışıyor, o, o durumda tabi kendini seyrediyor, tabii çok da uzun, kırk karşın Uzun olduğu için böyle ruh öyle yavaş yavaş bir anda pat diye hepsi olmuyor. Ruh yavaş yavaş e, vücuduna işliyor. işlediği yerler kan ete dönüşüyor. Ve böylece e, Adem aslanam seyrediyor. E, başı başıyla baş gözleri ile kendi vücuduna ruhun girişini ve vücudunun yani iskeletinin canlandığını kendisi izliyor. E, ve kendi cesedini çok beğeniyor. E, çok hoşuna gidiyor. Kendi yaratılışını. onu. Tabi kudretten yaratılıyor Allah-u Teala'nın yaratması. Beğenilmeyecek bir şey miydi? allah Teala'nın sanatı ne kadar bir sanat. Kim yapabilir? O arada ayağa kalkmak istiyor deline kadar canlı, can gelince. Fakat kalkamıyor. Onun için Mevlamız e, Enbiya Suresi'nde ne buyuruyor? İnsan aceleden yaratılmıştır. Yani insanın yaratılışın hamurunda acele var. Acelecilik, telaş taşkala. İşte e, insanda acelecilik e, bir huy halinde, bir tabiat halinde belirmiştir. Bu manayı anlatmak üzere insan aceleci olarak yaratılmıştır. Buyurması işte Adem Aleyhisselam'ın bunen can göbeğine gelip gelmez kalkma çabası göstermesine işaret ediyor. Derken bütün vücudu canlanıyor. Ruh nefkası parmak uçlarına, ayak parmak uçlarına kadar efendim varıyor. O sırada Adem babamız aksırıyor. Aksının Rabbimizin ilhamıyla, Allah'ımızın öğretmesiyle elhamdülillahi rabbil alemin diyor aksırdığı zaman. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Nereden biliyor? İlk yeni yaratıldı da. E mevla bildirirse bilir. Mevla yeni doğan çocuğa istediği şeyi bildirebilir, istediğini konuşturabilir. Nasıl ki 100 yaşında, 200 yaşında gelen adamı zırçağı gibi Mevla Teala saklayabilir, yeni doğan çocuğa da her şeyi bildirebilir. Bunun üzerine Mevlamız, Adem. Hani şimdi aksıran elhamdülillah diyor, e, duyan yerhamdülillah diyor ya, bu sünneti hala tatbik ediyoruz, çok önemli bir sünnet. İşte ilk hamdeden eden Adem aleyhisselam, ilk yerhamdülillah diyen, Rabbimiz tebarek ve teala, ey Adem Allah sana rahmet etsin diye, Rabbimiz ona dua diyor. Sonra allah Teala, göklerde bulunan diğer meleklere, e, e, iblisle tabii onların arasında bulunarak, muhatap olarak, Üst güdülü Adem. Çabuk Adem'e secde edin. Buyuruyor. Fesedülü, bütün melekler secdeye varıyor. İlla iblis. işte herkesin rengi meydana çıktığı an, efendim, iblisin secde etmeyerek Allah'a karşı geldiği an, kibrinden dolayı, ene hayrun mih, ben ondan daha hayırlıyım. Kalp deneyimin narin ve beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ateş çamurdan üstündür diyerek yanlış bir kıyas yaptığı ilk felsefe yapan, ilk kıyas yapan bozuk kıyas yapan iblis felsefesi, evvelim ben iblis, ilk kıyası yapan iblistir. Ateşle çamuru kıyas yapıyor, ateşin çamurdan üstün olduğunu benim ortaya koyuyor. Albuki fasit kıyas, çünkü toprak daha hayırlıdır, toprak. E, ne var tevazu var ayaklar altına serilmek var toprakta efendim iyi huylar var iyi vasıflar var e, içine atılan tohumları yetiştirme vasfı var bitirme vasfı var faydalı olma vasfı var ölülere dirilere e, ana gibi yatak olma vasfı var. Efendim yuva alma vası var ama ateş de ateş havalanıyor havalanıyor havalanıyor. Onda bir acelecilik var, onda bir kibir var, onda bir yükselme hırsı var. Ondan sonra da yakıp yıkma efendim vasfı var. Ne var? E, topraklar ateş kıyaz olsa kim ateş alır? A ateş ne yenilir ne yudulur? ateşten kim yaşayabilir? Bir ateş ateş neyine yeter insanı? Ama toprak e, efendim insanları barına basıyor. El emrediğinlerdaki fate, Allah bize biz size barınak yapmadık mı? Ölülerinizdirleriniz topraktasınız. İşte iblis bu felsefeyle helak oluyor. Allah Teala da onu bütün hayırlardan mahrum ederek kovup şeytan haline getiriyor, suratı kararıyor, kanatları alınıyor, bütün rütbeleri, bütün melekler arasındaki itibarları soyuluyor ve böylece. Helak olup gidiyor allah Teala şerrine uğramaktan, fitnesine vesvesesine kabulmaktan muhafaza eylesin. Onun için ne oldum demeyelim, ne olacağım diyelim. Bak meleklere vaaz eden durumdayken iblis oldu. Neden? İşte içinde gizlediği o ucuptan, kendini beğenmekten, o kibirden, o ben daha hayırlıyım, ben şundan üstünüm, ben bundan üstünüm diye hava atmaktan, çalım satmaktan iblis oldu. Bunlar bize ibret oldu. Enes'e de Allah Teala'nın hadis-i şerif-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "İnne evvele men lebbel malaike." İlk telbiye getiren ilk "Lebbeyk Allahümme lebbeyk" diyen melekler olmuştur. "Kâle Allah: Ni diye alimül ardı halife. Allah Teala ben yer yüzünde halife yaratacağım, Adem'i yaratacağım." buyurduğu zaman, "Kâle Teâlâ: Fiyen men yusidü fiyhi veşfikü dimâ? Ya Rabbi kanlar dökecek, fesatlar çıkaracaklar mı yaratacaksın?" diye cevap verdiklerinde, "Fecâdu fe'arḍânhum." Onlar Allah Teala ve Teccaddüs Hazretlerine karşı e, bu şekilde cevap verence Rabbimiz onlardan eee razı etmiş. E, ve onlara hoş muamelede bulunmamış. Bun üzerine Fettabu bil Arş 6 senen يقولون لبيك لبيك هر شيء دارا اليك ya Rabbi özür dileriz, Ya Rabbi özür dileriz, buyur Ya Rabbi buyur Ya Rabbi, Emrin amadeyiz Ya Rabbi diye altı sene hiç durmadan arşı tavaf ettiler. Nasıl şimdi günahkar insanlar bizim gibiler ömreye hacca giderek temizlenmek için kâbe'nin etrafında istiğfar ederek tavaf ediyorsak melekler de arşı tavaf ettiler. Böylece ilk tabii ki melekler tavaf etmiş oldular fakat Allah-u Tebarek ve Teala ondan sonra yeryüzüne Adem Aleyhisselam'ı yaratıp halife olarak gönderme kararını icra eyledi. Ve böylece Adem Aleyhisselam e, meleklerin tehiyyelerine meleklerin selamlamalarına e, secdelerine mazhar oldu. Meleklere karşı üstünlüğü Mevla tarafından tescil edildi beyan edildi. Hani bir hüreyre teradiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bu hüreyden edilen Buhari-i Müslim hadisinde Halıkullah Allah Teala İslam yarattığında boyu 60 dirah olarak yaratılmış idi. <gülüyor> Mevla buyurdu ki ey Adem, kalk git şuna, şu melek cemaatlerine selam ver. Dinle bakalım. Onlar senin selamına neyle cevap verecekler? İşte onların sana verecekleri cevap senin ve zürriyetinin tahiyyesi ve selamlaşması olacaktır. es esselamu aleyküm. Gitti meleklere Selam aleyküm. Allah'ın selamı bir üzerinize olsun deyince. Fekalü esselamu aleyke ve rahmetullah. Onlar fezadü rahmetullah. Ve rahmetullah ekleyerekten esselamu aleyke ve aleyküm selama bir de ve rahmetullah. Allah rahmeti de senin üzerine olsun dediler. İşte bu bu kıyamete kadar Adem Aleyhisselam'ın meleklerle ilk görüşmesi, ilk buluşması, ilk selamlaşması bize tehiyye olarak, selam olarak kaldı. Allah bizi selamdan ayırmasın. Allah bizi selamsız bırakmasın. Rahmetinden mahrum bırakmasın. Şimdi tartışıyorlar. Yok günaydın olur mu, tünaydın olur mu? Hayırlı işler, iyi güneşler, bol güneşler. Aydınlar, tünaydınlar, ayan kaydınlar. Ve öyle bir şeyler uydurdular. Bunların selamla alakası yok. Bunların meleklerin tehiyyesiyle alakası yok. Bunlar bir de aç şeyler, hurafe şeyler. Selamın yerine hiçbir şey alamaz. Selamın yerine verilen hiçbir kelam, sünnete uygun olmaz. Ya böylece, fakullu meydul cennete ala Artık cennete girecek olan züriyetler Allah cümlemize nasıl ibelesil? Adem aleyhisselamın şeklinde 60 zira boyunda olacaktır. Yani zira arşın olarak kabul ediliyorsa, artık ne kadar oluyor? Siz hesap edin. Böylece Adem Aleyhisselam'dan beri insanların boyları kısalmaya devam etmiştir. Kısala kısala, tabi 60 lira en azından bir 30 metre gibi bir hesap ediyor yani. Çünkü 2 e, cira hemen hemen 1 metre yakın gelir. Bu itibarla ya da geçer. E, şu anda tabi nasıl boylarımız kısalmıştır? Kısalmıştır. E, bir metre, bir buçuk metre, iki metreye uzananı şimdi işte efendim en bo uzun boylu adam diye ilan ediyorlar. Dolayısıyla boylar kısalıyor, akıllar da kısalıyor, hepsi azalıyor. Ama cennete giren züriyetler Adim Aleyhisselam'ın cennette yaratıldığı ilk suret üzere kalk olacaklardır. Şimdi, Rabbimiz Tebâreke ve Teala böylece meleklere yaptığı istişareyi beyan ediyor. Ve Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı halife seçtiğini beyan ediyor. Ve bu hilafet insan-ı kamilde kıyamete kadar devam edeceğine işaret ediyor. İşte enbiyâizam o yüce peygamberler, salavatullahi aleyhine ibn il onlara her hususta tabi olan varişleri, vekilleri, alimler, veliler, bunlar bu alemden ayrılsa alem yıkılır. Çünkü bu alemin kıyamı, devamı ve bekası, Ozatlar iledir. Ne gibi? Bedenin kıyamı ruh iledir. Ruhsuz beden yıkılır. Ö ölür, ölen beden efendim bir şeye yaramaz, ayakta duramaz, konuşamaz, göremez hiçbir işe efendim müsait olmaz. Bunun gibi beden için ruh neyse bu alem içinde o halife olan insan Allah Teala'nın halifesi olan o peygamberler, onların varışları olan halifeleri olan veliler ve alimler e, bu alemin Kıyamını temin eden, nizamını düzenli temin eden, e, maddi ve manevi e, devamını ve bakasını sağlayan e, vesileler olarak devam edeceklerdir. Zaten göklerin manevi direği onlardır. Böylece e, bu alemden Allah diyenler, Allah Celle Celaluhu zikredenler e, gidince zaten kıyamet kopacak gök yere. işte o zaman inecektir. Manevi direkler e, Allah diyen dillerdir. Bu vardır tabii ki bunun da e, makam vardır, meratip vardır, dereceleri vardır. İnsanlar zikrettikçe, tesbih ettikçe, nasıl melekler de der, ya Rabb'i seni tesbih ediyoruz, subhanallah diyoruz, sana hamd ediyoruz. Evet. İşte meleklerin tesbihleri, subhane rabbi ve hamdi, subhane rabbi ve hamdi, subhanallah ve hamdi, subhanallah'ı azim bunlar meleklerin tesbihleri. Mevla Teala bizi yarattı, yani biz melekler gibi değiliz, bizim işimiz var, gücümüz var, e, nafaka temin edeceğiz, çoluk çocuğa bakacağız, hastalanıyoruz, uyuyoruz, uykumuz geliyor. E, meleklerde hiçbir sorun yok melekler, ya, bin sene, yirmi bin sene, yetmiş bin sene ses belseler bir kuruş sevap alamazlar, çünkü onlar mükellef değiller. Onlar zevk alarak tesbih ediyorlar ama biz öyle miyiz? Bizim şimdi bu kadar ağır sıkıntılarımız içerisinde yüz kere bir hamdi diye nefede canımız çıkıyor. E, bu kadar meşgale taşkala arasında e, oturup zikredenler, Allah diyenler, tesbih edenler meleklerden üstün oluyor. Ebu Zer hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Kelam kelami ilallahı Mustafa allahu limelâketih, Sübhane Rabbiyev ve hamdi, Sübhane Rabbiyev ve hamdi. Çirmici rivatik hadiste, Allah'ın en sevdiği kelam, melekleri meleklerin için zikir olarak seçmiş olduğu şu kelamdır. Sübhane Rabbi ve bihamdi, işte ve bihamdi de aynı. Subhanallah, ve subhanallah ve bu zikirler, bu tesbihler. işte göklerin direği bunlar, manevi direk bunlar bu zikirlerle duruyor. İşte Allah'ın halifeleri mümin kullar, Allah diyen diller, Kur'an okuyan diller, sizin gibi tefsir dinleyenler, Allah diyenler bu alem sizin için yaratıldı. Sizin Kur'an dinlemeniz için, tefsir için dinlemeniz için yaratıldı. Yoksa bu alemler şarkı türkü dinlensin, film, sinema seyredilsin diye yaratılmadı ki. <gülüyor> ben cinleri ve insanlar ancak beni bilsinler ve bana kulluk etsinler için yarattım Allah'a buyuruyor. Yoksa Allah Teala'yı bilenler, o bulanlar olmasa, Allah Teala'ya vasıl olanlar, aşık olanlar olmasa, Allah diye Celle Celaluhu inim inimin gecesi gece sabahı yatağa girmeyenler, rükûlerde, seycelerde iki büklüm e, zikredenler olmasa Allah Teala'nın e, bu alemi yaratmasındaki hikmet ne olur? Onun için ama... İnsanlar onların hürmetine yerler içerler yaşarlar da bir de onlara irticacı, mürteci, yobaz, gerici, efendim gibi yaftalar takaraktan oturdukları dalı kesmeye çalışırlar haberleri de olmaz. Çünkü bir şey bilmiyorlar. Hacımak lazım, dua etmek lazım. Allah hepsini iddet etsin. Allah diyenlerin kıymetini bilmek nasip etsin. Onun için sizler baktiyar insanlarsınız inşallah. Rabbimiz insanoğlunun halife yapacağını haber verdi ama... Burada tabii bir imtihan olacağı beyan edildi. Yoksa siz kayıtsız şartsız efendim eee yeryüzünün halifelerisiniz, hakimlerisiniz. E ne olacak? Burada hikmet var, işaret var. Davud Aleyhisselam'a ne buyuruyor? "İstade ve ya fil Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık işte. Başta peygamberler halifedir. E ne yapacaksın? İnsanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Sakın nefsinin arzusuna uyma. Akrabamdır, zengindir, şudur budur diye ona bunun onun bunun efendim içine yamulma. Fezullaki <gülüyor> Nefsinin arzusuna uyarsan o seni Allah'ın yolundan saptırır. Minellezine yedlunu <gülüyor> ansebilillah lehum adabun şedidum bi manasi yevmel hisab. Allah'ın yolundan saputanlar ise hesap gününde unuttukları için onlara çok şiddetli azaplar var. E şimdi sen ne hükümler veriyorsun? Ne kararlar veriyorsun? ...insanların arasında efendim neler yapıyorsun? Bunlara dikkat edeceksin. Kur'an'a uyuyor mu? Benim kararım Kur'an'a uyuyor mu? Bu konuştuğum Kur'an'a uyuyor mu? Yaptığım iş İslam'a uyuyor mu? Allah'ın razı olduğu bir şey midir? Yasakladığı bir şey midir? Bunları ölçüyü kaçıran adamdan ne galiba olacak? allah Teala burada bizi imtihan edecek. Burada imtihan sırrı tecelli edecek. Buna dikkat edelim. Bak, ne Halife demek yerine gelen demek. Biz şimdi kimin yerine geldik? Bak bu İstanbul'da kimler vardı? Efendim bizden evvel Osmanlılar, onlardan evvel Bizanslar, onlardan evvel şunlar, bunlar. Bak kaç bin senelik yerlerde duruyoruz. Buralardan kimler gelip geçtiler? Biz onların halifesiydi yani onların yerine geldik. E Mevla bizi onları helak etti, öldürdü neyse bizi yerine geçirdi. Şimdi yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Mevla buyuruyor. Ben sizi sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi e, ne yaparsanız yapın diye yaratmadım. Bakacağım ki ne amel ediyorsunuz. Ben bilmediğim şeyi öğrenecek değilim. Ben imtihan yaparken kolumu bilmediğim şeyi öğrenmek için yapmam. Ya Herkese onu meydana çıkartmak için imtihan yaparım. Ben zaten kimin içinde ne gizlediğini ağzındaki baklayı bilirim ben. Ama siz de görün bakalım ki bu adam dünyaya geldikten sonra Rabbini verecek mi, şükredecek mi, ifsat edecek, ıslah mı edecek? Bu meydana çıkacak. Onun için İmtihanımız büyüktür. Kısa ömrümüz içerisinde büyük imtihanlara tabi bulunuyoruz. Allah Teala mesela Yahudi ümmetini ne yaptı? Firavun onlara ne kadar zulmetti, 400 sene onları ırgat gibi, köle gibi çalıştırdı, helak etti. Allah Muşa Aleyhisselam'ı gönderdi, onları ne yaptı? Halaf etti. Muşa Aleyhisselam onlara ne dedi? Bak inim inim diyorsunuz Firavun sizi mahvediyor. Ama Allah, Allah yakında düşmanızı helak edecek. Kızıldeniz'de onları balıklara yemetecek. edecek. Ama ve istihlal sizi dünyaya hakim edecek İsrail oğulları döndüler Mısır'a bütün köşkler saraylar bomboş. Bütün Firavun hanedaiyle birlikte denizde boğuldu gitti. Kur'an söylüyor bunu. E bak köleler, zayıf insanlar bir anda dünyaya hakim oldular. E hakim oldun ama şimdi feal Allah bakacak siz nasıl amel edeceksiniz? Nasıl amel ettiler? Karıştırdı, bıraktılar. E şimdi ne oldu? Dünyayı efendim karıştırıyorlar. Azıcık bir nüfuslarıyla Hükümetleri deviriyorlar, indiriyorlar, kaldırıyorlar. Efendim Amerika'nın ipi ellerinde, Irak'a sokuyorlar, oraya sokuyorlar, oraya işgal ettiriyorlar, buraya bomba attırıyorlar, orada katliam yaptırıyorlar, kırdırıyorlar, geçit ve bütün dünyanın harcını yiyorlar. E şimdi Allah sana bak kölelikten kurtardı Firaun elinden kurtardı. uslu dursana, istaatsene. Dünyanın iğneye çalışsana, insanların iğneye çalışsana, bu kadar dünyayı sömürmek, Afrikalara kadar sömürmek, bu kadar insan aç çocuk ölüyor bir taraftan, bu kadar hele Müslümanların tamamen efendim, zor durumda kalmalarına seyirci kalmak, gülmek, sevinmek olacak iş midir ya? Allah sana bir hüküm verir, hakimiyet verir, bir güç verir, maddi manevi imkan verir, burada sana imtihan var. İşte peygamberler imtihanı kazandı, veliler imtihanı kazandı, bakalım biz kazanabilecek miyiz? Allah muhafaza kayıt tehlike burada. Öyle diye Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Allah size yerde tasarruf imkanı verdi. Geziyorsunuz, tozuyorsunuz, binalar yapıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yöneticiler oluyorsunuz, idareleri ele alıyorsunuz. Rafa'a ba'dıkum fevka ba'dın derecat. üstün dereceler verdi, kiminizi zengin etti, kiminizi amir etti kiminizi. He? fi Her verdiği şeyde sizi sınayacak, deneyecek, imtihan edecek. Bakalım size bu nimetleri lütfeden Rabbinizi hatırlıyor musunuz? Ya. Yoksa ben bunu kendi makettim, ben kazandım ki Allah'ım bana iyiliği yok canım. Benim kimseye borcum yok mu diyeceksiniz iddirsiniz. <gülüyor> İnna Allah azabı çok süratli olandır. Haddini aşana Allah celle celaluhu e, verdiklerini geri alır, tersine çevirir. Ama haddini bilen, günahını bilen, özür dileyen e, işte melekler Hemen aman ya Rabbi sen rahimsin özür dileriz de pek ya Rabbi hemen arşa sığındılar tabaflarını yaptılar Allah için sana siz affet. Ama iblis gibi direnirsen ben secde etmiyorum Adem'e dersen ben ondan daha hayırlıyım dersen ya Rabbi sen bunu niye yarattın bana bunu niye yaptın ben bununla uğraşacağım diye böyle Allah'a karşı diklenirsen dipilirsen sen kimsin ya? Onun için haddimizi bilelim, uslu kullardan olalım, yeryüzüne gönderilip bizden evvel geçenlerin yerine halife kılınmamızın hikmetini iyi düşünerek, o mezarlardan, kabirlerde yatanlardan, o yıkık surlardan, o haram olmuş yurtlardan, ibret alanlardan olarak, inşallah Rabbimize karşı özür dileyip tövbe eden ve Kabe'sine, evine sığınan, mescide sığınan, sekadeye sığınan, secdeye sığınarak, Allah'ın gazabından rızasına, e, azabından rahmetine, gazabından zatına sığınan kullarından olmaya gayret edelim. Ve ahiru de'vâne enilhamdülillâ <Sessizlik> rabbil âlemin diyerek dersimizi bitirelim. İnşallah bundan sonraki derste allah Teala Adem Aleyhisselam'ı meleklere üstünlüğünü ispat etmek üzere neler olacak neler, ne ilimler ne hikmetler Rabbimiz bize öğretecek inşallah. Biz de sizlere tebliğ edeceğiz inşallah. Sallallahu ala ve ve ve sellem. Teslimen Elhamdülillahi rabbil haber.